Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dasınız Ekonomi Ekoloji'den herkese merhaba Günaydın sevgili dinleyiciler Evet Serkan Ocak'la birlikteyiz Ben Mehveş Evin ee, Ve bugün e, bu haftanın en çok konuşulan e, Bu gündemin arasında Ne kadar konuşulabildiyse tabii ki e, Foça'daki ham petrol faciası e, Şimdi Foça Ali Ağa'da e, Ya benim Türkiye'nin dört bir tarafını gezdim. Birkaç tane il dışında bütün illerine de gittim. Özellikle de bu çevre meseleleri radikalde çalışırken çevre meselelerini araştırmak için gitmiştim. Yemiş. Ali Ali ile ilgili önce bir altını çizmek istiyorum. Hakikaten şu memlekette Türkiye'de gördüğüm en büyük çevre sorununun sistematik olarak devam ettiği bir yer... Şimdi burada bir şey olduğu zaman özellikle ben böyle e, antenlerimi hemen oraya çeviriyorum. E, eskiden daha fazla yazıp çizebiliyorduk ama şimdi en azından açık radyoda konuşabiliyoruz. E, burayı, burayı da yeniden konuşmak istiyorum. Çünkü orada insanlar yaşıyor. Orası eskiden bir sanayi bölgesiydi ama artık yerleşim merkezi haline geldi. Ama ağır sanayisi ve en büyük sorunlardan bir tanesi de orada gemi söküm e, tersanelerin hala varlığı devam ediyor. De ve çok... Ve... ...geniş bir çevreyi etkiliyor... Ee, ...sadece Ali e, ibaret değil... ...tabii bütün bölgeyi... Ben, ...kuzey Ege'yi etkileyen bir durum söz konusu... ...bilgi anlamında biliyordum ama... ...gözümle birkaç gün orada vakit geçirdim... ...gözümle gördükten sonra hala şu anda bile tüylerim diken diken oluyor... ...gerçekten korkunç... ...inanılmaz iş kazaları oluyor ve dışarıya hiç yansımıyor... ...çünkü neden orada bir şey var... Ee, ...insanlar, oradaki işçiler... ...sülalece birlikte çalışıyorlar orada... ...çünkü birini şikayet etseler... ...bütün sülale işten, işinden kovulacak... ...böyle bir korku mekanizması da işliyor... Ee, ...hemen uzatmadan konumuza dönelim... ...bu hafta neden alay işliyoruz... ...geçen hafta orada bir gemide yangın çıktı... E, ambarında yangın çıktı ve denize petrol sızmaya başladı. E, önce son gelişmeyi öğrenelim. Ben anlatmayayım ama e, Foça Çevre ve Kültür Platformu Platformu'ndan e, Bahadır, Bahadır Türk var. Telefon attığımızda şu anda. Onu soralım. O orada yaşıyor. Bölgeyi en iyi bilenler, bilenlerden birisi. Bahadır Bey günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. E, ben günaydın. biraz giriş yaptım ama sözü hemen e, en iyi bileni olarak Bildiğim kadarıyla oradaki yangını da ihbar eden bu işin kamuoyuna e, duyurulmasını sağlayan da sizsiniz. Önce bir sıcak gelişmeyi verelim. Ne oldu? Şu anda hangi aşamada? Ne zaman başlamıştı? Söndürüldü mü? Oradaki petrol sızıntısı kontrol altına alındı mı? Sonra genel alayı konuşalım isterseniz. Buyurun. Tamam efendim. Şimdi öncelikle sevgili Merveş ve sevgili Serkan sizlere çok teşekkür ederim. Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için. Ee, Serkan Bey sizin özetlemenizde... Türkiye'nin en vahim bölgesi olarak ifade ettiniz. Ancak e, 2000'li yılların sonuna doğru bölgede yapılan bir çalışma neticesinde e, çıkan bilimsel raporlarda e, bölgede horor gidiyor diye bir köyümüz var. Hı hı. Orada ölçülen konsantrasyonların belki de dünya üzerinde ölçülebilecek en yüksek konsantrasyon olduğundan bahsedilir. Yani Bu nedir? Yani e, o bölgedeki kümülatif etkiden dolayı Fabrikaların e, saldığı e, kirleticilerin birleşmesiyle oluşan e, bir e, kirlilik ifadesi. Yani şu demem şu ki e, sadece Türkiye'nin en kritik bölgesi değil, dünya üzerindeki en kritik bölgelerden bir tanesi. Yani bu. E, Bunu da bilmiyordum, bilmiyordum, yeni öğrenmiş oldum. İnanılmaz gerçekten evet. inanılmaz. E, şimdi tabii. E, bizim için aslında sürpriz değil biz biliyorsunuz 10 yıldan beri e, burada ki tehlikeyi dikkat çekmeye e, yönelik e, bir sürü e, eylemler söylemler e, ve ifadeleri söyleye geldik e, Dolayısıyla bizim için sürpriz değil yani hmm. ben e, Ali'nın böyle bir faciayla ile medyaya düşmesini Aslında içime sindiremiyorum Çünkü Testi kırılmadan e, çözüm üretmek lazım. Testi kırıldıktan sonra e, bir faydası olmuyor. Bütün bunlara rağmen <gülüyor> bu bölgede e, ben bu programlara daha önce de tabii katıldım. Gerçi biraz sonra genel kirliliğe değineceğiz. Evet. Şimdi bir hafta evvel e, olan e, bu olay e, aslında ne acıdır ki? Ee, hemen hemen e, yarın haftası doluyor. Bugün 7. güne doğru geliyoruz. Yani Perşembe gün olmuştu. Hı hı. Ee, daha failinin ortaya çıkarılmaması. Yani kaynak ee, belirlenemedi e, kaynak anlamında mı belirlenemedi. Yani hı. Evet kaynak belirlenemedi. Mesela geçen sene Keşme'de benzer bir kaza vardı. Leyli Tuna adlı bir gemi e, bir arıza nedeniyle karaya oturarak orada bir sızıntı meydana gelmişti. Orada e, fail belliydi. Fakat burada ee, bir kere geç müdahaleden dolayı bir sıkıntı yaşadık. Bir de resmi yetkililerin e, işi sulandırma yönüne gitmesiyle e, bir hafta geçmesine rağmen e, bir fail ortaya çıkarılamadı. Hı. Aslında biliyorsunuz hem e, ulusal hem de uluslararası sözleşmelerde böyle hassas ve kritik bölgelerde e, çok e, önemli acil eylem planlarının e, hazır olması gerekirdi. Ve böyle tehlikeli madde taşıyan gemilerin karasularına gelmeden önce liman başkanlığı 24 saat önce haber verir bütün geliş girişleri kontrol altındadır. çıkarken bile buradan gerekli evrakları almadan çıkma şansı yoktur. Yani aslında bunlar yapılmıyor mu alada. Vallahi şimdi e, yani yap, yani yapılıyor ya yapılmıyor konusunda e, hani böyle çok e, çarpıcı bir şey söyleyemem ama bir hafta geçmesine rağmen böyle büyük bir felaketin failinin bulunamaması ya yapılmadığı anlamına gelir ya yapıldığı halde, açıklanmadığı anlamına. Biraz da ne olduğunu felaketten bahsedelim mi? Ne olduğunu biraz detayını anlatabilir misiniz bize? Tabii ki. Şimdi efendim 30 Ağustos e, Perşembe günü saat e, yarım bir sularında e, bana e, bölgedeki e, kıyıda e, çok ciddi bir e, petrol kirlenmesi oldu. Resimleri geldi. Evet. Ee, bu söylediğim ben Gencelli'de yaşıyorum. Ee, bana yaklaşık 4-5 kilometre mesafede bir yerdeki arkadaşımdan geldi. Hı hı. Ee, o anda hemen Gencelli sahiline gidip baktım acaba burada ne var diye. O saatlerde Gencelli sahilinde görür, göz, gözle görülen bir kirlilik yoktu. Hı hı. Ee, tabii e, o gecenin geç vakti olması nedeniyle herhangi bir yeri arama şansımız da olmadı o saatte. Ee, sabah e, ilk saatlerde hem e, çevre mühendisleri oda başkanını hem İzmir temsilcisi arkadaşımı hem e, yerel ve u, e, İzmir'deki basın e, ulusal medyanın temsilcisi arkadaşlara ulaşarak e, durumu anlatmaya çalıştım. Ve biz sabahın ilk saatlerinde e, olay mahaline gittiğimizde korkunç bir manzarayla karşılaştık. Hmm. Yani e, Foça'nın e, Yeni Foça ve Yencerli sahiller arasında kalan büyük bir alanda böyle bir kirliliğin olduğunu müşahede ettik. Yani Yeni, yeni Foça'ya kadar ulaşmıştı değil mi? Şöyle söyleyeyim Yeni Foça öğretmeni ya o bölgeyi bilenler belki daha iyi gözlerinde canlandıracaklardır. Yeni Foça öğretmen evinden sonra başlayan yerleşim yerlerinden itibaren gencelli çakmaklı zonuna kadar olan bölgede parça parça ciddi kirliliklerle karşılaştık ve biz bunların fotoğraflarını da çektik. Yani yaklaşık 7-8 kilometrelik bir sahil şeridinden bahsediyorum. Ama bunun her yeri aynı yoğunlukta değil, parça parça olan yerler var. Çok yoğun olan yerler var. Dolayısıyla Cuma sabahı biz işte ilk girişimlerimizi yapmaya başladığımızda tabii bölgeye hemen basın mensubu arkadaşlarımız ulaştı. Drone çekimleriyle ve durumun vahametiyle olay bir anda Türkiye'nin gündemine düştü. Şu anda durum Fakat, nedir? E, şu anda durum şöyle, e, biliyorsunuz bu e, gencelli körfezi Ali Ağa'daki sanayinin en çok etkilediği körfezlerden bir tanesi. Evet. Çünkü e, rüzgar ve e, deniz akıntıları bütün kirliliği gencelli körfezine topluyor. Dolayısıyla e, bugün itibariyle görsel olarak, Gencelli körfezi çok ciddi sıkıntılı durumda çünkü gece hareketleriyle yani gündüz temizledik biraz temizleseniz bile Gece hareketleriyle sabah uyandığınızda gencelli körfezinde yeni kirleticilerle karşılaşıyorsunuz durum bundan ibaret Bir Denizde evet. temizliği de söz konusu yani toplama söz konusu mu yoksa sahile vurdukça mı temizlenecek nasıl bir şey olacak Şöyle, bu işte onu anlatıyordum. Cuma günü e, biz olay mahaline gittiğimizde basın mensubu arkadaşlarla durum tespiti yaptık. Hı hı. E, ne yazık ki o gün saat 14.30'a kadar müdahale yapılamadı. Yani bunun sebebi bürokratik işlemler olabilir veya her ne olursa olsun. Ancak biz şunu e, altını çizmek istiyoruz. Bu kadar kritik, hassas bir bölgede bir acil planın olmaması, eylem planı olmaması çok düşündürücü. Evet. Yani bu olay bugün böyle oldu, yarın başka bir, nasıl bir olay olacağını bilemeyiz. Dolayısıyla bir gün evvel olmuş olan bir olay neredeyse 24 saat geçtikten sonra müdahale edildi. Ve e, çok küçük bir alanda bir müdahale başladı. E, bölgede faaliyet gösteren bir özel şirketin elemanlarıyla yani böyle e, yani 10 kişiyi bulmayan e, 3-5 kişilik bir ekiple e, göstermelik bir çalışma yapıldı. Ee, daha sonra, ertesi gün İstanbul'dan başka bir özel firma davet edilerek Yençelik Yöresindeki çalışmalar başladı. Ee, biz o gün e, bu bölge sakinleriyle yaptığımız görüşmede e, Perşembe günü saat 15-17 e, şey dolaylarında denize girenlerin ciddi bir e, koku fark ettiklerini ancak ee, herhangi bir sahilde kirlilik olmadığını söylediler hı hı. Tabii daha evvel bu bölgede kuzeyli rüzgarların etkisiyle bölgedeki rafineri ve petro kimya testlerinden zaman zaman bazı kokular bu bölgeye ulaşıyor Ve o sakinler de öyle bir koku düşünerek e, yüzmelerine devam etmişler Ama akşam saat 10-11 e, sularına doğru yavaş yavaş kıyıya vurmaya başlamış bu Biz öyle kolay gibi... temizlenebilir bir şey de değil. Yani e, size çünkü. ham petrolden evet. bahsediyoruz değil mi Şimdi Bahadır Bey? Şöyle, öyle bir seferlik yani... bir günlük bir temizlikle Hayır hayır hı. kesinlikle değil. Yani bu aslında kalıcı bir kirlilikten bahsediyoruz. Evet. Ee, maalesef halk ilgili bilgili değil bu konuda maalesef, denize de giriliyor. Hani halk bilgili değil. Yani bazı yerel yöneticilerimiz ve yetkili kişiler de bu konuda bilgisi değil. Yani dün duyuyoruz işte e, deniz üstündeki görsel temizlik olunca e, tehlike geçti gibi açıklamalarda bulunuyorlar yani ona daha sonra değineceğim evet. ancak e, benim dikkat, et, dikkat çekmek istediğim konu şu biz e, bu olay üzerinde e, yoğunlaşmışken aslında bölgenin bir e, yukarıdan tablosuna iyi bakmamız lazım ben e, daha önce e, bu programlara katıldığımda aslında dikkat çekmek için çok e, endüstri tesislerinin fazlalığından bahsettim. Evet. Yani bir kere daha dinleyicilerden özür dilerim e, saymaya çalışayım. Çünkü bu çok önemli bir konu. Tabii Hı -hı. Yani bölgede rafineri bir tane varken şimdi yenisi yapılıyor. Petrokimya tesisleri, tehlikeli gemi söküm tesisleri, LPG dolum tesis ve depoları, LNG ve NG tesis ve depoları, limanlar, ithal ve yerli hurda depoları, İthal ve yerli e, kömür depoları, gübre fabrikaları, boya sanayi, haddhaneler, 6 tane arkocaklı demir-çelik tesisi, kağıt ve selüloz sanayi, tehlikeli atık yakma tesisleri, doğal gaz termikleri, bazalt ocağı, foça ormanlarına dökülen gürült tufal ve baca tozları, demir-çelik yan ürünleri, hukuksuz çalışan şu andaki kömürlü termik santral, e, petrokoklu termik santral girişimleri, Ali Ağa'daki Yarımada'nın tamamının... ...özel proje alanı ilan edilmesi. Yani insan gerçekten... Ezbere hayarken, mi saydınız bunları? Onu merak ediyorum. Önce bir onu sorayım. Kesinlikle ezbere Çünkü <gülüyor> e, her e, ortamda... ...ben bunları şimdi... söyleyerek artık... E, ...ve sual <gülüyor> bir şekilde... Nedense hep e, rafinezden başlayıp bu tarafa geliyorum Hiç şundan buradan da... başlayıp bu tarafa geliyorduk. Öyle bir alışkanlık da oldu. <gülüyor> e, i̇şin tabii şundan da plan... baş, bahsetmenizi rica edeceğim ben. Yani burada e, çevre ve insan sağlığı boyutu da var. Çünkü Ali Ağa yani oralara kurulurken elbette bir ağır, ağır sanayi olarak planlanmış, konuşlanmış ama oradaki çalışan insanlar da bir e, etrafına yerleşmeye başlamış. Şu anda yerleşim baskısı, yerleşimle ağır sanayi iç içe geçmiş durumda. Elbette bu söylediklerinizde hiç bir yapılmayacak değil ama dediğiniz gibi en ufak bir krizde bir kriz yönetimi bile söz konusu değil. Yani memekette hepsi, hepsi kervanın yolda düzülüyor. Ee, özellikle Şimdi, insan sağlığı boyutunda oradaki yerleşim ne kadar iç içe geçmiş durumda? Bunun sınırları çizilmiş durumda mı? Herhangi bir şey yapılıyor mu? Ya da e, neler yapılması gerekir? Valla kısaca hiçbir şey yapılmıyor. Burası sahipsizdir. Net, net oldu cevap. Ee, çok net. Yani hiç çünkü çok kestirme cevap vermek lazım. Lafı uzatmaya gerek yok. Ancak şunun altını bir kez daha çizelim. Ee, sevgili Serkan biraz evvel hani bunlar da yapılmalı dedi. Evet ben de öyle sanayi karşısı çok e, istemez hükü her şeye karşı bir, bir yapıdan gelen bir insan değilim. Hı hı. Tabii ki dünyanın gelişim sürecinde gelişmiş ülkelerde nasıl sanayi yapılıyorsa bizde de olması gerekir. Ancak her şeyin bir istiyaf adli vardır. Sanayi bölgesi demek, ölüm bölgesi demek anlamına hiçbir zaman gelmez. Şu anda o yani bölge ben, ölüm bölgesi değil mi? E, kesinlikle öyle. Yani evet. e, bu kadar sahipsiz, dileyen dilediği testi buraya yapmakta kendini hak gören ve hiçbir önlem almayan ve resmi dahil kurumlarda hiçbir tedbir alınmayan böyle sahipsiz bir bölgeden bahsediyoruz. Onun için e, yani sanayi gerekli cümlesi bazen yanlış taraflara çekiliyor. Bunun altını böylece çizmek istedim. Evet. Ee, ayrıca şöyle tabi e... Devlet yetkililerinden de bir takım açıklamalar oldu bu e, ham petrol ile ilgili. Siz onları da takip etmişsinizdir. Biraz da bahsettiniz zaten. Mesela işte e, bakanlık açıklamasını 2500 metrelik bir sahil şehri etkilendi diyor. E, i̇şte Çevre Bakanlığı Müdürü e, şeylere yansıdı, sosyal medyada paylaşıldı. E, gazetecilere cevap verirken, ya Anadolu Ajansı var, e, ben onla, onlara vereyim. Biz, siz geçin kenara hani onlara vereyim diye ısrar ediyor. E, çünkü belli bir şekilde onun söyleyeceklerinin belli bir şekilde verileceğini e, ve buna da, bu konuda da Anadolu Ajansı'na güvendiğini de açık etmiş oluyor. Bunlar hakkında ne diyeceksiniz? Şimdi efendim genel kestirme bir cevap vermek istiyorum. <gülüyor> bu olay belki de ilk yarım saatte, ilk bir saatte e, resmi bakanlarında bilginiz durumdaydı. <gülüyor> yani bu çok net çünkü e, ilk başta söyledim eğer bilmiyorlarsa çok ciddi bir ihmal var. Bilmemeleri de söz konusu olamaz. Çünkü e, diyorum ya neredeyse 24 saat sonra müdahale edildi. Yani 24 saat geçmesine rağmen bu bunun kaynağının ne olduğunu bilememek bir kere çok ciddi bir e, kusur. Evet. E, i̇kincisi burada tabi e, böyle ciddi bir olay olunca e, resmi makamlar işi sulandırma yoluna gittiler. İşte yok efendim batık gemiden olabilir e, karadan birisi dökmüş olabilir gibi böyle e, akla mantığa sığmayan açıklamalarda bulundular. Yani işi biraz sürüncemeye bırakıp e, buradaki yere, yörede yaşayan halkın gazını almaya yönelik e, bir girişimde bulundular. Dolayısıyla e, burada öyle herhangi bir e, batık gemiden olmuş olsa bırakın 1 saat 2 saati 10 dakikada tespit edilir. Hmm. Karadan dökülmüş olma ihtimalinin bir kere hiçbir şekilde e, yok. olmadığını düşünüyorum. Hmm. Ayrıca Dökülen malzemenin ben yetkililerle görüştüğümde yaşlı bir yakıt olmadığı yani yeni bir ürün olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bu tür böyle e, hedef caydırıcı söylemlere itibar edilmemesi gerekiyor. Evet. Ayrıca e, böyle 2,5 kilometre, kilometre gibi bir e, ifade var. Bu da aslında tam gerçeği yansıtmıyor. Benim söylediğim daha fazla yaklaşık bir... 7-8 hmm. kilometrelik ama evet. bakın demin de söyledim. Hepsi aynı derecede değil. Parça parça. Yani parça. yoğun olan, yani Hı -hı. yoğun olan yerleri alıp iki buçuk kilometre gibi küçümseyerek konuşmak, bu da bir e, hedef şaşırtma anlamına gelir. Dolayısıyla bu kirliliğin aslında e, görsel kirlilik yanında kalıcı kirlilik olması tarafına dikkat çekilmesi lazım. Tabii. İşte biraz evvel söyledim, Çeşme'deki e, Lady Tuna gemisinin bölgeye olmuştu. verdiği zarar açılan e, tespit davasıyla. Ee, ne kadar tehlikeli bir şey olduğu raporlarla önümüze geldi. Yani burada e, tarifi imkansız geri dönüşü olmayan zararlar söz konusu. Peki. Bunun e, yani görsel olarak üstünden temizlenmesi e, bu e, temizliğin bittiği anlamına kesinlikle gelmeyecek. Çünkü e, çözünmeler vasıtasıyla denizin dibine e, ve deniz yüzeyinde kalan bizim göremediğimiz şeyler Partiküller bu etkinin kalıcı olmasına sebep oluyor. Bölgede benzer bir şey olmuş muydu? Fahalı meçhul bir şekilde buna benzer bir sızıntı ya da kasıtlı herhangi bir şey olmuş muydu? Bu boyutta olmadı. Daha evvel ufak tefek bazı gemilerin balast suyu ve şintine temizlikleri vasıtasıyla Anladım onlar genellik... bir korkunç ki bu kadar muhakkak yani... bir şey <gülüyor> değil yani. Gençlik oyunda bazı arşivlerinde resimler var. Zaman zaman ufak tefek şeyler oluyor ama bu boyutta bir şey olmamıştı. Anladım. Peki ee, bundan sonra o... izleyeceğiniz yol yani bir sivil toplum örgütü olarak e, bir suç duyurusunda, sorumluların tespiti konusunda bir hukuki anlamda bir e, hukuki ya da sivil eylem anlamında herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Gayet tabi Zaten salı, salı günü itibariyle suç duyurusunda bulunuldu. Hı hı. E, ayrıca e, şimdi fail belli olmamasına rağmen bir tespit davası açma girişimimiz var. Hani biz suç duyurusunu geç kalmadan yaptık ki hı hı. E, en azından delillere biraz daha çabuk ulaşılabilsin diye. E, bu konuda e, bölgedeki sivil toplum örgütleri ve e, çeşmedeki kazada bize destek olan e, hukukçu arkadaşlarımızla birlikte zaten ilk hemen cumartesi günü bölgede bir basın açıklaması yaptık hı hı. ve bu yapacaklarımızı da orada deklara etmiştik. Hızlı bir şekilde bunu devreye soktuk Peki. ve çalışmaya devam ediyoruz. Hı hı. Biz... Yani bu bölgede işte hep onu söylüyorum. Yani tablonun bütününe bakıldığında böyle hassas ve kritik bir bölgede böyle vahim bir kaza olmasına rağmen 24 saat gecikmeli ve tedbirlerin yetersiz olması gerçekten bizi daha büyük endişelere sevk ediyor. Yani durum çok feci bir vaziyette. Peki. Çok teşekkür ederiz. Geçmiş ee, olsun Bahadır diyeceğiz. Ben şimdi e, süreci siz bize teşekkür ediyorsunuz ama aslında biz bizim size teşekkür etmemiz lazım. Çünkü sizler olmasın zorunda bunu kimse duyamaz bilemez. Zaten e, ciddiye almaz ya da. Bir şey anlamında e, örtbas etmeye eğilimli bir e, toplum olduğumuz için emin olun bunu da mümkün olduğu kadar örtbas etmeye çalışacaklardır. Siz, yani e, e, eğer, siz üzerinize düşenleri varsa... yapıyorsunuz zaten. Yapmaya da devam evet. edin. Biz de gazeteci olarak da bunları daha geniş kitlelere duymaya devam edeceğiz. Son olarak buyurun. E, süremizde daralıyor Süre mi? varsa şöyle bir kısaca Doğru. bir iki cümleyle bir Son şeyler söylemek istiyorum. Aslında bu facia yaşanmasaydı 8 Eylül günü <gülüyor> Türkiye'nin çeşitli yerlerinde iklim için ses ver kampanyası <gülüyor> vardı. 950 <gülüyor> Oregon'i yaptı. <gülüyor> Biz ona da katılmaya e, niyetledik ama burada can derdine düşünce Doğru. onu ikinci plana attık ama Türkiye'de 850'de böyle bir e, hareket olacak. Bir de tabii e, aslında Biraz evvel dikkat çekmeye çalıştım. Ee, burada bir Estonya feribot sendromu yaşanıyor gibi bir durum var. Ee, o ne demek? Yani e, işte bir gün Estonya'dan Stockholm'e giden bir feribotta e, karaya oturma e, mevzu mevzubahis oluyor ve gemi e, sıkıntıya düşüyor. Fakat gemi kaptanı e, anonsla e, bu geminin batmayacağını e, deklare ediyor. İçinde bulunan 989 yolcunun Sadece 137'si kurtuluyor. Yani hmm. e, bir olayı hafife alarak Doğru. bunu kapatamazsınız. Böyle bir sendromun e, burada yaşandığını söyleyebilirim. Bir de son olarak biz maalesef akıl tutulması için değil, başka gezegende hayat aramaya çalışırken kendi gezegenimizdeki hayatı hep birlikte yok etmeye çalışıyoruz. Yine teşekkür doğru, ediyoruz hepince. Çok teşekkür ederiz. E, verdiğiniz bilgiler için, çabalarınız için. E, Foça'daki bu e, ham petrol faciasını gündeme getirip takipçisi olduğunuz için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım daha büyük facialarla karşılaşmanız. E, umarız, umarız. Evet. Halil evet, evet, evet. e... Ay'ı kapatmadan önce <gülüyor> ben de şunu söylemek istiyorum. En son gittiğimde son bir iki dakikamız kaldı. E, ya, hakikaten... Ku... ...o boyutunu anlatmak için... ...ben başka Hı -hı. bir habere gitmek için... ...orada asbestle ilgili bir habere gitmek için... ...orada 3 gün boyunca bulundum. Ee, bulundum ilk gün... Bir, ...bir işçi... ...iş makinesinin altında kalarak can verdi. İkinci gün... ...söküm yaptıkları bir geminin içerisinde... ...yangın çıktı ve içeride işçiler mahsur kaldı. Üçüncü gün başka ufak, ölümlü olmasa da başka ufak bir kazaya tanık oldum. Üç gün içerisinde üç tane iş kazasına ben tanıklık oldum. Ettim. ve insanlar, yayının en başında söylemiştim orada şöyle bir şey var. Yani bir memleketten geliyor, birisi çalışmaya başlıyor ve bütün memleketlileri de orada çalışmaya başlıyor. Yani birinin on tane, yirmi tane akrabası var. Böyle de birbirine zincir halinde insanlar bağlanmış durumda ve şikayetçi olamıyorlar. Elleri kolları da bağlı bir durumda işçi boyutundan da bakarsak. Bunu da, o da çok gelmişken önemli. anlatmak Sağ istedim. Gerçekten Ali Ağa, Ali Ağa bu memleketin en kritik, en çok çevre sorunu yaşanan yerlerinden bir tanesi. Evet o yüzden Ali Ağa'da da bölgede de ne olduğunu sıkı takip etmemiz gerekiyor. Evet. Teşekkürler Dersim, diyoruz. De bir Aa, evet. bence. Dersim ee... konusunu biz zaten iki hafta önce Pelin'le Dersim'deki yangınları e, gündeme getirmiştik programda. Fakat e, söndürüldü dendi. Daha doğrusu e, sivil e, oradaki yaşayan halkın çabalarıyla söndürüldü. E, uzunca bir süre yayıldıktan sonra e, ama devletin müdahale etmediğini edebiliyoruz ya da çok küçük müdahaleler yapıldı. Şimdi tekrardan e, hala Dersim'de Yangın süre en son Mazgirt ilçesine e, yayılmış olduğunu gördük. Bunu tabii sosyal medyadan ve sadece e, bağımsız olan haber kaynaklarından duyuyoruz ve konu Dersim olduğu zaman e, maalesef ee, ...Ankara'nın batısı ve Ankara'nın doğusu arasında da böyle farklar var. Konular daha az gündeme gelebiliyor maalesef. Gözü olanlar görmüyor, kulağı olanlar duymuyor dersim evet. olduğu zaman. Ben hep şunu söylüyorum, bu tarz e, çevre sorunlarını anlatırken... ...ben oraya gittim, gördüm, inanılmaz bir yer. Müthiştir. Ben dersimi hiç görmedim. Ben gittim. Ama görmek gerekmiyor. Ee, i̇lk fırsatta gitmeyi düşünüyorum. Gelmek. Görmek gerekmiyor. Oradaki yitirilen... E, bu vatanın e, zenginlikleri e, eminim çok güzel muzurun fotoğraflarından biliyorum e, orada çok müthiş bir doğa yok oluyor yok olmaya devam ediyor ve e, dediğim gibi gözü var görmezler kulağı var duymazlar ee, vaziyetinde ee, daha dün Akşam oradaki e, Barış Yıldırım'ın da Kulaklarını çınlatalım avukat e, Oradaki çevre sorunlarıyla evet. mücadele ediyor Onunla evet. konuştum ve e, yangın hala Senin de bahsettiğin yerlerde devam, devam ettiğini Söyledi bu haftalıkta Bu kadar diyelim ba bana kaç göz herkes işaret ediyor bitir artık Serkan evet. diye Ekonomi ekoloji programının haftaya... bu haftalıkta Sonuna geldik haftaya görüşmek görüşürüz. üzere Hoşçakalın Hoşça kalın.